ve ahiretten söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Kâfha ya aynsad Zikr-u rahmeti rabbike abdehu zekeriya kâf ya yâ ayn Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. İz <gülüyor> nâdâ rabbehû nidâen khafiyyâ qâle rabbi inni vehenel azm minni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 İnna nubashruk bı gula min ismuhu yahya. Lmn jğalluhu min qablusamiyya. Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi. Qale Rabbi enna yakunu li gulamun wa kanat imraati aaqira wa qad balagtu min al-kibri Zekeriya ey Rabbim benim nasıl bir oğlum olabilir benim karım kısırdır bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi Söyledi ki, bu böyledir. Rabbin o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni ki, bu böyledir. Rabbin o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi. Söyledi ki, Rabbim o bana Eye tu elle tu ellimin seteletelelin seviye Zekerya Ey Rabbim bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver dedi Allah senin işaretin sapa sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır dedi فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته <gülüyor> وعشيّا. Zekeriya, maavetten kaminin karşısına çıkıp sabah akşam Allahı tesbih edin diye onlara işaret etti. Ya Yahya, al kitabı bi-quwwatin wa ataynahu al-hikme sadiyyan wa hananan min ladunna wa zakatan Yahya dünyaya gelince biz ona ey Yahya, kitabını kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik.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 Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun. Wa zkur fi'l kitabi Maryama iz intabdat min ahliha makana Ey Muhammed, sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp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 قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi. قَالَ <gülüyor> اِنَّمَا Ene rasulü rabbik li ehab laki Cebrail Ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. "Velet enna yekun li gulamun ve lem yemsesni beşerun Meryem benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadında değilim dedi. O alek dalik, qal rabbkihu wa alayyehinu walina dedi ki.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 فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin, senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkere, Üzerine olmuş taze hurma dökülsün. فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمَا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 ''Biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz?'' dediler. ''Qâle innî abdullâhi âtâniyel kitâbe ve cealani nebiyyâ ve cealani mübâraken aynama kuntu ve evsâni bil salâti ve zekâti mâ dumtuhayyâ.'' Çocuk dedi ki, ''Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap derdi.'' ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece, bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti. Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedvaht bir zorba yapmadı. و السلام علي يوم ولد و يوم أموت و يوم Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun. ذالك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون. İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa Allah kelamına göre budur. Ma kana lillahi en yettahiz min veladin qada amran fa inma yaqulu lahu kun Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir.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 Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı, vay inkar edenlerin haline. <gülüyor> Onlar, bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.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 Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de alın. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. İz qâle li ebihi ya ebeti lime te'budu ma la yesme'u ve la yubasiru ve la yugni'i anke şey'a Ya ebeti inni qadeca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 sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim. Ya abet ile tağbudi şeytan, inn şeytan kanalı الرحمن عصية. Ya abet, inni ekhafu ayyi mssak a'dabum min الرحمن, fatakuna l ''Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok âsi olmuştur. ''Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.'' "قال أراقب أن تعن آلهتي يا إبراهيم لئلا متنهِل أرجمنك وهجرني ملية. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git" dedi. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أَكُونَ أكون بدعاء ربي شقيا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 Felen na'tazalehum ve ma ya'budun min dunillahi ve habana lehu ishaqa ve ya'quba ve kullen Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık. Vvahbana lham min rahmetina ve jgalna lham lisan ciddin aliyaa biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık. Vzkr fil kitab Musa in o, oh. kan ve kan Ey Muhammed, kitapta Musa'yı Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi. Ana dinahumun jani altur el aiman ve biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. <gülüyor> Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا Kitapta İsmail'i da alın. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi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 Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. Olaik al-ladin an'amallahu alayhim min nabiyin min zuriyat adama ve min man hamalna وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيَّا İşte bütün bunlar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 <gülüyor> Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehri arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir illa men tebe ve amene ve amil salihan fa ulaika yedhuluna'l cennete ve la Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.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 La yesma'un fiha lagwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyen. Ondal orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. Tilkal jannatu llatî nuristu min 'ibâdinâ men kânet işte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur. Ve mâ tenazzelu illâ bi'mrı rabbik lehumâ beyne eydînâ ve mâ halfenâ ve mâ beyne zâlik ve mâ kâne rabbuk Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz.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 biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız. Sonra her toplumunu içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız. ثم ما نحن اعلم بالذين هم اولى Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. Wa in minkum illa varidha kan ala rabbika hatman Sizden Cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Summununeccillezinettequ ve Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada diz üstü çökmüş bir halde bırakırız. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere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 Sapıklık içinde olan kimseye, Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaad edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman, kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. وَيَز۪يدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ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 E fer aitellezi kefer biayatina ve qala leutayen ma lu ve velda atlala'al gayba rahmani ahda Ey Muhammed ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü O gaybımı bildi Yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Kelle senyektub ma yekulu ve nemud lehu min el azab meda ve ma yekulu ve yatiina farda Hayır biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız O'nun söylediği mal ve evladına biz varisi olacağız ve O bize tek başına gelecektir. وَاتَّخَذُوا <Sessizlik> مِنْ Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. كَلَّا Sakfron bıعبادetlərini ve onlara karşı olacaklar. Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Alam tara mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahmanın huzuruna toplarız. Vana suqul mujrimine ila jannah ma urda. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. La ymlikoon al-shafaat illa man ittakhudz an darrahman ahda.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 فَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْ دَعُوا لِلْرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak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 An dolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. وَكُلُّهُمْ اٰتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna ladin âmanu Rahmanu ud. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Finnama yessernahe bilisan kel tubeshir bhihi almuttakin ve tuzhir bhihi qoom Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir karmide Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Ve kem ehleknâ qablhum min qarnin hel tahissu minhum min ahadin au rikza Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun?